Nezle var, Boğazda bir problem oldu. Allah, ee, olsun. Allah razı olsun. Ee, hocam geçen hafta aslında e, ilim adamlarını vesaire konuşmuştuk. Ee, daha sonraki buluşmamızda siz e, bir hadis şerifi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in Tirmizide yer alan bir hadis şerifini hatırlattınız. Onu da konuşsak diye. O hadis-i şerif şöyle mealen bir koyun sürüsünün içine salı verilmiş iki aç kurdun o sürüye verdiği zarar mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir. Bu Tirmizi'nin rüt bahsinde evet. yer verdiği bir hadis-i şerif. Aslında yaşanan problemlerden bunlar yani mala düşkünlük e, Ne bileyim mevkiye düşkünlük e, ve ilim adamı ya yani Rasulullah efendimiz buna karşı e, ikaz ediyor Yani herhalde insanları yani biraz da e, ilimle İslami ilimlerle uğraşan insanları ikaz ediyor mala düşkünlük ve mevkiye düşkünlük. İsterseniz şöyle tahlil edelim. Ee, yani mala düşkünlük e, nasıl bir afet? Mevkiye düşkünlük nasıl bir afet ki? E, onların e, yani dine verdikleri zarar hakikaten bir aç bir kurdun işte bir Suriye verdiği zarardan daha e, tahrip edici olabiliyor. Ee, bu insan tiplerini biraz konuşalım isterseniz hocam yani mala düşkün insan tipi nasıl bir tip mevkiye düşkün insan tipi nasıl bir tip bu insanlar nasıl bir kişilik bozulmasına yol açıyor ee, ve bunun dine yönelik tahribatı hangi alanlarda oluşuyor ee, ve bir hakikaten koyun sürüsüyle ilgili de kurduğun tahribatını anlatmıştınız onu da evet. isterseniz paylaşalım dinleyicilerimizle İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim ee, önce bir tespit yapmamızda fayda var hocam yani mal e, sevgisi dediğimiz zaman bu böyle işte yurt dışına gidip orada bulaşmış bir hastalık yahut da yabancıların işte yetiştirdiği casus hocaların din adamlarının içinde bulunan bir hastalık değil mal sevgisi. Herkeste. Yaratılırken. Evet. İçimizde var bu. Evet. Ee, mesela mal ile yeme içme düşkünlüğü çok farklı şeyler değil. Evet. Yani bir insan yeme içme ye çok düşkün her gün yemek yiyor. Evet. Bu ne, nasıl yorumlayabilirsiniz bu sözü? Bu ne biçim insan her gün yemek yiyor? Denemez. Derse ne olur? Yani bir fıtratı ee, göz ardı etmiş ya, bu, oluruz. Silikon insan değil ki bu. Tabii. İnsan biyolojik insan her gün yemek evet. yer. Rabbim böyle yaratmış. Boğazın var, miden var, bağırsakların var. Vücut oradan bir daha alıyor. Dolayısıyla bir insana mal düşkünlüğü var. Hı hı dendiğinde itham edildiğinde olmamalı mıydı hmm. diye bir soru sorulur Hayır acaba düşkünlük bir zafı mı ifade ediyor Gıda diye şey. gibi hocam şimdi hmm. her gün yemek yiyen insan başka şey her gün mesela bir tepsi börek yiyor başka bir şey Evet yani kontrolden çıkmış gıda hmm. ölçüsüz gıda bağımlılığı, gıda kontrolden bağım, çıkmış, evet. gıda bağımlılığı yani daha bire pekmez yiyor bal yiyor mesela değil mi yani, yani her gün sabah kahvaltıda ekmeğini bandırabilir iki bandırabilir, üç, ama olabilir, evet. bir kavanoz, bir kavanoz bunun bir kontrolden çıkmış evet. e, bağımlılık haline gelmiş, dolayısıyla bu bir sorun evet, bu başka şey e, insanın her gün ...kahvaltıda pekmez tüketmesi... ...başka, başka bir, şey. bir şey... ...gerçi onun da yani bir noktadan sonra... ...şeker riski ortaya evet. çıkacak... ...kontrolsüzlüğü... ...konuşuyoruz... Evet. ...varlığını yokluğunu konuşmuyoruz... ...mal sevgisi... ...Rabbimiz içimize koyduğunu... ...ayet söylüyor zaten... Evet. ...ve bizim... ...alimlikten, din adamlığından... ...önce... ...insan... ...Müslüman olarak zaten... Bunu kontrol edin de iyi Müslüman olun diye Rabbimiz tembih ediyor bize. Evet. Yani biz ne kadar kontrol edebilirsek içimizdeki mal sevgisini o kadar Müslümanlığımızda kalitemiz olacak. Tıpkı gıdayı ne kadar kontrollü yersek o kadar sağlıklı olacağımız olacağımız gibi. gibi. Nasıl gıdada kontrol elden kaçırıp yani her gün işte verdiğimiz örneklerde olduğu gibi kavanoz kavanoz pekmez paltuk getirsek bu bir sorun oluşturacak aynı şekilde mal sevgisini mal ihtiyacımız hayatın bir ihtiyacı bu evet. bunu kontrolsüz hale getirdiğimiz zaman sakince olacak tam i̇şte orada de, din ile ilişki kuruyor oraya gideceğiz evet. yani önce bunu bir ...yere oturtmamız lazım. Yani bir sağlık sorunu değil mesela... ...mal düşkünlüğü değil Sağlık mi? sorunu değil ama... Ha, mal... ...dinle ilgili... ...ilişkimizde bir sağlık sorunu. Ama mal düşkünlüğünün... ...sağlığa da sorun getirmesi mümkün. Kış evet. günü soğukta... ...kontrolsüz... ...mal kazanacağım diyen birisi... ...hızlı gidip... ...trafikte kaza yapan birisi de... ...mal sorunu yüzünden... Evet. ...yanlışlar yapmış oluyor. Burada... Normal Müslümanın Tabiatında var olan Bir şey mal ihtiyacı evet. Bunun içinde malı uğruna Öldürülene şehit Şimdi, evet. Yani Niye Müslümanın parası var diye bir soru Müslümanca bir soru değil evet. Niye olmasın ki Müslümanın malı Ama Müslüman helalinden Kazansın malını Helal olarak harcasın Ve mala tapınmasın Sorun burada evet, Bu normal evet. normal Müslüman için bu. Evet. Bir de din adına ortaya çıkmış insanlar eğer bu normal insanda bile sorun oluşturan mal tutkunluğunu din adına ortada bulunan alimler, davetçiler, hoca efendiler, müezzinler vesaire kimse artık bunlar bunu bir bağımlılık haline getirdiklerinde ortaya bir zarar daha çıkıyor. Hani normalin Müslümanda bile bu şahsiyetini yıpratıyor. Mal yüzünden çoluk çocuğunun ihmalini yani yapmış cimri olur. bir Müslüman mal problemi Allah ilgili problemi var. Cimriliğin ötesinde genel olarak mal problemi olan. Evet. Atıyorum, problem. bir bir örnek vermek için ha. yani. Evet mesela cimri bir Müslüman yani, çoluk çocuğunda Problemle o ilişki değil mi? İnsanlık ilişkisi evet. oluyor. İnsanlıkta problem olunca da dine yansıyor bu otomatik evet. olarak. Normal bir insanda bile. Normal birinde evet. Koca olanda Din adamı diyor. Din adamı kelimesi çok yoğun kullanmak istemiyorum evet. ama öyle başladık lafa devam etsin. Alim de, hoca efendi de, tefsir profesöründe, <gülüyor> fıkıh profesöründe bu yanlış yönlendirilmiş mal tutkunluğu... edinirken, kullanırken, biriktirirken yanlış yönlendirilmiş mal tutkunluğu... bir sorun daha ortaya çıkarıyor. Nedir o sorun? Alim hoca peygambere vekalet ediyor. Evet. Züt üzere yaşamış bir peygamberin mala esir olmuş vekili bir sorun toplumda. Evet. Çok sorun ve bu dine zarar veriyor. Niye zarar veriyor? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahirete davet için yaşadı. Dünyaya esir olmayın buyurdu. Şöyle bir şey yapalım mesela mal tutkunluğu diyen bir hoca da ya bir alimde nasıl oluyor? Nasıl bir kişilik ortaya çıkarıyor? Yani baştan başa tekrar edelim hocam mal tutkunluğu bir suç değil yanlış evet. önlendirilmesi bir suç. Alimlere fakir olacak diyen yanlış bir söz söylüyor. Tabii. Niye alim fakir olsun ki? Ebu Hanife olsun yüzlerce de talebe yetiştirsin. Yani fakirlik şartı değil alimliğin. Evet. Olmasa fakir, alim olamaz diye bir şey yok. Ama alim veya hoca efendi, yani alim şimdi çok yüksek mertebelerdeki gibi duruyor. Hoca efendi, davetçi, din adına bir iş yapanlar, evet. şeyh efendi kimse bu. Bu eğer dininden yontup para biriktiriyorsa, afet burada zaten. Evet. Mesela bir haramı, haram değilmiş gibi göstererek para biriktirmekte afetlik var. Evet. Yahut da faize karşı ses e, getirmiyor. Faizin haramlığını gündeme getirmiyor. Onun da bir e, akrabası, yakını, onun para kaynağı olanlardan birisinin faizli bir kurumu işletmesi var diye mesela. Hmm. Sıkıntı parada değil, malda değil. Sıkıntı ...mal yüzünden dinden yontmakta. Yani dini bir görüşü saptırmak, görmezden gelmek... ...yani farklı tavırlar ortaya çıkıyor. Mesela saptırıyor, değil dini mi? Dini saptırıyor ya da... Fetvayı saptırıyor mesela. Fet en, içi... en kötü ihtimalle fetvayı saptırıyor. Evet. Veya onu yalana sevk ediyor... Yalanı filan konudaki yalanı kendisine mubah görüyor Hı. Niye? Ona ekonomik bir zararı dokunacak bunun diye Evet Veyahut mesela kul hakkı üzerine fırtınalar koparıyor konuşurken Ama kendisi malına dokunduğu yerde kul hakkı tecavüzü yapabiliyor Evet En basit örnek Hanımının mehrini vermiyor Vermiyor Niye vermiyorsun? E o zaman işte yarım kilo altın söz vermişti. Şimdi yarım kilo altın büyük para ediyor. Vermiyor. Niye vermiyorsun? Söz vermedin mi? Verdim ama. Hı, ama diye ama başlıyor. başlıyor. Bunu normal insan yaptığında bile kabahat bu. Evet. Ama normal insanın kabahati dine zarar vermiyor. Onun dindarlığına zarar veriyor. Evet. Sadece. kulak hakkıyla ahirete gidecek. Ama bir alim, bir din adamı... ...bunu yaptığı zaman sürüyü boğup gidiyor. Evet. Çok, bu dinin faturasını ödediği bir hataya dönüşüyor bu sefer. Faturayı dinin ödediği. Faturayı din ödüyor. Evet. Faturayı dine ödetmek ise... ...katmerli günah işlemektir. Evet. Çünkü Müslüman hata etti mi... ...cehennemde cezasını görecek. Ama alim hata yaptığı zaman... ...hoca efendi hata yaptığı zaman... ...bu hata insanların gözünde... ...bir yanlış olarak... ...dine ödetiliyor... ...bir zaman... ...en büyük ödenen şey de şu... ...bir zaman sonra insanlar... ...mesela... ...işte kadınlarının meğerini vermemek diyelim... Evet. ...mesela faize karşı... ...lakayt davranmak diyelim... Yani ...larz... ...bu... E, tür hataları meşrulaştırıyor insanlar. Hmm. Hoca efendi yaptı. Evet. Filan alim yaptı deniyor. Ben onda gördüm diyor falan. Yani bunu alenen ilan etmiyorsa bile bir çıkarı yahut da bir kurtuluş tarafı olmasa hoca yapmazdı bunu. Evet diyorlar. <gülüyor> Mesela bir hoca efendinin sakalını kesmesiyle... Evet. herhangi bir meşru mazereti yokken. Bir sıradan müslümanın sakalını kesmesi arasında fark var. Evet. Bu mekruhtur, haramdır. Sakalı kesmek bir kişide kalır. Ama hoca efendi kestiği zaman mübahlaşır. Evet. Bu sebeple de hoca efendi filan hatayı irtikab ettiğinde dine öyle bir zarar veriyor ki kendisi ondan direkt ve dolaylı etkilenen 50-100 müslümanın vebali de ona yükleniyor bu sefer. Evet. Onu Şimdi, örnek alan onu ör, Yani ben örnek aldım demesi gerekmiyor insanların Her şeyi örnek aldım diye açıklama yapmıyor insanlar Ama içindeki gevşeklik nedenine bakıyorsun Bu oluyor Bu tıpkı sigara içen bir babanın Çocuklarına siz sigara içmeyin demesine benziyor Evet orada baba da rol model diyorlar ya Evet yani o babanın o pozisyonu Herhangi bir şekilde Belki ahirette ...mazeret olmayacak çocuklar için... ...yani babamız içiyordu... ...tamam siz o zaman sorumlu değilsiniz... <gülüyor> ...madem babanız içiyordu... ...denmeyecek kimseye evet. kıyamet günü... ...ama şu var... ...bu e, sebepler arasında sayılacak... ...ve o günahtan... ...onu etkilenen... ...ondan etkilenen... ...daha sonra üçüncü nesil ondan etkilenen herkes... ...onun üzerine yazılacak... Evet. ...bu yüzden... ...din üzerinden taviz vererek maddi birikim elde eden alimler, hoca efendiler, nesillerin veballeriyle dirilecekler. Peki niye bunu sadece e, mal üzerinden konuşuyoruz? Başka bir sebeple de olabilir. Mal kadar buna etki eden bir neden yok. Mal özellikle bunu yani insanın mal biriktirme arzusu, evet, evet. bir de pohpohlanma arzusu diyelim yani koltuk arzusu veya ...iyi görünme, büyük görünme arzusu, akademik kimlik ve eskilerin ifadesiyle kalın sarık sarma arzusu. Çünkü sarık da mesela bizden önceki kuşakta veya iki kuşak önce sarık bir kimlik beyanıydı. Statü yani. yani toplumda bir evet statü belirliyor. Yani sen filan sarığı sarıyorsun. Mesela hmm. meşihat sarığı diye sarık sarıyorsun. Evet. Veyahut da filan tür işte e, mevlevi sarığı diyor yani hmm. bir kimlik o da para kadar değerli bazen paradan daha değerli paraya da kaynak o Evet. yani o sarığı suistimal ediyorsun sen veya işte bir yelek var o yelek seni toplumda filanca din makamında gösteriyor, gösteriyor. sen onu suistimal ediyorsun evet. e, senin etrafındakiler bazı şeyleri mübah görüyorlar senin ailevi ilişkini ...hocalık sebebiyle suistimal ediyorsun... ...toplum bu sefer o suistimali... ...mubah görüyor... ...burada geldiğimiz sonuç şu... ...dini kullanarak... ...dini, evet. dini kullanarak... ...senin direkt... ...ben dini kullanıyorum demesen bile... ...din kimliğini... ...öne çıkardığın için... ...din kimliğinle... ...ortaya çıkan bir... E, ...kullanım, suistimal... ...faturayı din ödediği için... Ve bu nesiller boyu devam eden bir hataya dönüşürse eğer o nesiller boyu ortaya çıkan bir şey dine bir fatura getiriyor. Din seni kaybediyor. Senin yüzünden yani din kaybediyor derken bir alim kaybediyor aslında örnek evet, bir alim evet. kaybediyor. Ee, Hayır, yani din o alimin yaptığı yanlış gibiymiş gibi. Gibi e, gibi öyle algılanıyor Dinin kaybetmesinden ben Onu anlıyorum yani Şimdi din bir yolsuzluğa Müsamaha ediyormuş gibi Ediyormuş gibi burada din Nesiller üzerinden otorite kaybediyor, kaybediyor Uygulama kaybediyor Ya din öyle de olur Böyle, böyle de, olur de olur gibi bir algı çıkıyor ortaya. Şimdi bir örnek vereceğim Belki toplum bazında Yanlış anlaşılır diye baştan izah edeyim Ashab-ı kiramı ...hiçbir şekilde... ...ayıplama hakkına sahip değiliz biz... ...ayıplanacak bir şeyler de yok Allah'ın izniyle... ...ama buna rağmen... ...iştihat farklılıklarından dolayı... ...sahabeler arasında... ...sözlü tartışmalar da oldu... ...Allah onlardan razı olsun... ...o tartışmalar bize ışık açtı... Evet. Ee, ...birbirleriyle... E, ...karşı karşıya geldi... ...kılıçlarını birbirine kaldırdıkları sahneler de oldu... ...mesela Ali radıyallahu anh ile... Muavi radıyallahu arasında... ...böyle bir tartışma oldu... Biz inanıyoruz ki İştihattandı bu Dine daha iyi hizmet etmekten Dolayı iyiydi buna rağmen Böyle inanmamıza rağmen Daha sonra siyasi kavgalarında Müslümanlar e, bunu örnek Alıp güya evet, akıllarınca evet. Bunu örnek alıp kendilerine Bir e, mubahlık oluşturduklarında Esasen Yani bunu din namına dine hizmet Namına yapmış olduğu halde onlar Suistimal edenler bunu yanlış kullanmışlardır. Mesela bir örnek daha. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela ikindinin sünnetini kılmadığı zamanlarda oldu. Evet. Şimdi bu neyi gösteriyor? Neden yaptı bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İkindinin farzıyla aradaki farkı anlasın ümmeti. bu. Evet. O yüzden de kim sünnetini kaçırırsa kindinin diye başlamadı da farzını kaçırırsa diye başladı. Evet. Şimdi bu ...Müslümanlara bir esneme payı bırakıyor bir yerde. Ama... ...bütün sünnetlere karşı... ...lavbali davranma zemini kullandığı zaman birisi bunu... Evet. ...din çökertiyor. Evet. Dini, sünnet boyutunu çökertiyorsun. O bir zaman sonra... E, ...dinin farzlarını da çökertiyor zihinlerde. Şimdi bu örneklerden... ...sahabe ve sünnet örneğinden nereye çıkıyorum... Aslında var olan mesela mal kazanma arzusunu ölçüsüz hale getirdiği zaman dinden yontarak yani olur bunda zararı yok diyerek kullandığı zaman Müslüman dinini tahrip ediyor. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünneti ikincinin sünnetini senede bir de kılmasanın zararı yok diye bize izah etmiştir dolaylı olarak biz bunu sünnet kılmasan da olur. Anladığımız zaman dine zarar veriyoruz. Bir hoca efendi talebelerinin önünde hiç sünnet kılmaz. Uygulamalar sergilediği zaman da sünneti çöker tuğay evet. yani, Ya bunu belki hakikaten sade bir Müslümanın ikinci sünnetini terk etmesiyle zaman zaman bir hoca efendinin terk etmesi iki, terk arasında çok etme, fark var. Çok yani. fark var evet. Dönüp Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu hayatında iki defa terk etmişti. Biz de bugün çok geç kaldık. ...yetiştiremeyeceğiz sünneti... ...çocuklar bunu ihmal edebiliriz şimdi... ...türünden bir beyan yapması... ...başka bir şey... Evet. So, ...hoca efendi ikindide de sünnet kılarken görmedik... görmedik evet. ...temesi başka bir şey... ...batırıyor... Evet. ...şimdi hoca efendi kendine göre... ...şer'i bir kaynak bulmuş ama... ...nedir evet. kendine göre bulduğu şer'i kaynak... ...yani bu mühekked sünnet değil... Evet. ...fakat bunun halka nasıl indirgeneceğini ...izah etmediği için... Örneği kötü oluşturuyor Halk indiği zamanla Övleyi sabahın sünnetini terk ediyor O bir nesil sonra Fars'ı da terke götürüyor bu sefer evet. Mal birikiminde de Hoca efendi helal Bunun maaşan Mesela çok basit ve çok güzel bir örnek Kur'an öğreten Bir hoca efendi Bundan maaş alır mı almaz mı Kitaplarımızda çok net açık kayıtlar var Niye almasın ki evet. Niye almasın ki yani hoca efendi... ...Kur'an öğretiyor diye aç mı gezecek? Elbette o da alacak. Ama... ...sekiz saat ders okutuyorum diye... ...bordroyu doldurduktan sonra... ...üç saat... ...kaytarırsan eğer... ...işte mal üzerinden din yıpratıyorsun o zaman. Hmm, evet. Bu böyle bir örnek olarak. Ve... ...mesela ders okuturken... ...cep telefonunla oynuyorsan sen... ...talebe de o arada ders okuyorsa... ...sen mal üzerinden... Dini yıpratıyorsun Yani Kur'an öğretirken O ihkakı hak yapmaya Malı en helal şekilde Hak etmeye En güzel örneği Kur'an öğretmeninin e, Veya din öğreten Öğretmenin talip olması Lazım onu sergilemesi lazım Yani Kur'an öğreten birisi Allah'ın kitabını Öğreten birisi O maaşını edinmede Yanlışlık sergiliyorsa Ve bunu da ...normları arasına sokmuşsa... ...sıkıntımız burada başlıyor bizim demektir. Biraz sanki dedim hocam... ...bunlar masum kalıyor... Böyle e, hani hocalık titri e, içinde gözüken ve mal tutkusu o ayan beyan olan semboller yanında bunlar çok masum tamam, kalıyor. Ama buradan başlıyor hocam. Evet, evet. Önce köyde bir yumurta çalarak hırsızlığa başlanıyor. <gülüyor> yani bu doğru. Mesela bir de. Yani, e, yani medyatik olanlar oluyor Şimdi... malum ve asıl belki de yıpratıcı olan. Ee, o oluyor gibi geliyor bana. Onlara geleceğim Değil hocam. Evet. Yani ben isterseniz Mısır'a gidelim, oradan konuşalım. <gülüyor> Peki. Ee, zarar vermeyecek. <gülüyor> Mısır'ı konuşmak önce. daha Mısırı kolay. Mısır'ı konuşmak daha rahat. Hem Yusuf Aleyhisselam orada konuşmak kolay. <gülüyor> <gülüyor> Biz de ki rahatsız olmasın diye. Şimdi Ezer Şeyhi Ezer'de bir ihtilal yapıldı. Evet. Ee, bu ihtilalde binlerce Müslüman diyoruz, de ne kadar olduğunu da bilmez. Bir istatistik yok ortada. Evet. Ama rahat bir üç bin, bin Müslümanın canına kıyıldı. Evet. Ve tamamı bunların namaz kılan insanlar. Yani bir yanlış üzerinde, katliam üzerinde, savaş hıyaneti ortasında e, öldürülmedi bu insanlar. Evet. Bir zalim geldi. Birilerinin emriyle Müslümanların üzerinde bir ihtilal yaptı. Evet. Binlerce Müslümanı öldürdü. Onun kat katını hapishanelere aldı. Şimdi istediğini idam ediyor, istediğini serbest bırakıyor. Yeryüzünde kafirlerin bile olur, uygundur demeyeceği bir iş yapıldı. Ortada. Yapıyorlar, evet. Yapıldı. Mısır'da Ezer Üniversitesi, Mısır'ın e, devlet protokolünde yeri olan bir kurum. Bizdeki herhangi bir ilahiyat fakültesi gibi değil. Evet. Yani bir ilahiyat fakültesi küçültme manasını demiyorum. Biz de fakültesi... Sanki biraz orada diyanetle ilahiyat. Diyanetin de üstünde. üstünde. Diyanetin Hı. de üstünde. Yani Ezer Cumhurbaşkanlığı protokolünün Mısır'da sıralandığı listede var. Evet. Bizde üniversite rektörü var. O da o şehir valisine tekabül ediyor. Evet. Bizim Türkiye'de bildiğim kadarıyla. İlahiyat fakültesi onun altında bir birim. Ezer bir üniversite olarak Cumhurbaşkanlığı, işte Genelkurmay Başkanlığı diye listede var. Şimdi Ezer Üniversitesi'nin başındaki insan kalktı bu ihtilalden sonra. Allah'tan korkun. Bu yaptığınız İslami değil, insani değil katliam yaptınız. Tövbe istiğfar edin. Herkes eski yerine dönsün demesi gerekirdi değil mi? Evet. Din adamından bu bekleniyor. Evet. İslam'ı ve İslam'ın ilim gücünü temsil eden adam kalktı. Neredeyse harikaydı. Geç bile kaldınız. Ee, anlamına gelecek ciddi açıklamalar yaptılar o zaman. Evet. Hiç olmasa bari sessiz kalsa sessiz ki. Kaldı. Sessizliği de suç onun. Evet. O ağzına gem vurulacaklardan olur. Evet. Sessiz kalsaydı. Değil mi? Zulme Ses çıkarmayın. Zulüm bile değil katliam. Evet. Zulüm deyince vergi konmuş gibi oluyor bu sefer evet. yani. Zulmün de ötesinde katliam yapılmış. Sessiz kalsan o sessizlik bile bir cinayet diyeceğimiz bir ortamda kalktılar. Harikaydı. Çok güzel oldu. Tam çağdaş oldu der gibi cümleler kurdular. Evet. Bir de Mısır'da. ...Mısır Müftülüğü diye bir makam var... ...o bizdeki Dinişleri Yüksek Kurulu'na... Hmm. ...tekabül ediyor... ...onlar zaten ezerden besleniyorlar bu konularda... ...yani din olarak da ezerden besleniyorlar... ...ama imza atma yetkisi... ...fetva manasında imza atma yetkisi... ...onlarda... ...o da kalktı... ...bu ekmeğe yağ sürdü... Evet. ...çok güzeldi... ...mubarek bir eylemdi filan... ...dendi... ...şimdi burada... ...tam anlamıyla... ...aç iki kurt sürüye salındı. Evet. Bunlar, bunlar... ...makam şeyi mi o... Bunlar makamlarını korudular. Evet. Aksi takdirde sen... ...eski iktidardan yanasın diye... ...görevlerinden alınacaklardı... ...belki de şimdi hapiste olacaklardı. Evet. Seyit Kutup gibi onlar da... ...idama... E, ...yargılanacaklardı bir ihtimal. Ama sen... E, cepheye giden askerlere şehadeti... ...tavsiye ediyorsun... Cennette seni melekler bekliyor diyorsun. E sen de burada şehit ol. Evet. Yani bu yüreği taşıyamayacak biri o makama oturmamalı. Yani Allah'tan başkasından korkan biri fetva vermemeli o zaman. Allah'tan kork. Olursan şehit ol bu uğurda. Zindanlara gir. E insanlara bunu tavsiye ediyorsun. Yani din böyledir diyorsun. Sana gelince yapmıyorsun. İşte Mısır'ın müftüsü ve Mısır'daki tam e Ezher Şeyh'i. Onlar şey diyorlar Nasıl bir psikoloji hocam korku mu daha bu, bu, bu şeylerde hakim oluyor Yoksa ya iktidarda kalma ya Mesela korkunu, en azından ya ben kenara çekileyim Bunlara hiç olmazsa katılmayayım o korku Onu korku olarak yorumlayabilirim hocam evet. Korku değil bu evet. Gelen giden paşam ağam diye bir hikaye var ya Bu evet. o, evet. o, o hocam evet. Yani bu geldi ben bununla yaşayayım <gülüyor> Bu daha ucuzca bir tüccar. Yani evet. Korkunun bir boyutu var. Mesela e, işte bizim ihtilal hikayelerinde anlatıyorlar. Geliyor diyarete bir subay. Evet. Hoca çabuk bunu oku diyor. Evet. Ömer nasıl? Ben okumadı. Allah evet. rahmet eylesin. Alın sarı o zaman siz sarını okuyun. İnişleri yüksek kurulu da mesela başörtüsü konusunda 12 Eylül döneminde fetva vermedi hocam. Evet. Onların Allah, istediği Allah fetva. Allah razı olsun çok. Evet. Yani korku ...birinci basamak... Yani ...ve bu korkuda... ...bir miktar haklı olabilir... ...yani İstanbul müftülüğünü basıyor... ...bir subay... ...çabuk radyoda okuyor diyor... ...sen de orada ölüm korkusuyla yapıyorsun... ...bunun bir tevili var hocam... Evet. ...yani haklılığı olabilecek bir payı var bunun... ...ama... ...sadece bu... ...devlet protokolündeki bu... ...basamaklardan birini... kaybetmeme uğruna... ...bu bir pazarlama taktiği... Bu çok daha adice, çok daha düşükçe din bundan çok daha fazla zarar görüyor. Öbüründen de din belki zarar görür ama... ...herkes bilir ki subay odasına girdi, Mısırlı subay... ...onu orada öldürecekti, ölmemek için okudu bunu. Yani belki de bu eğitim malzemesini bile dönüşür Müslümanlar için. Dinimiz ne zarar görmüştü ama sen kol ayak ayak üstüne atıyorsun... ...kameraların önüne geçiyorsun... ...bu ihtilal sayesinde vatanımız kurtuldu... ...dinimiz kurtuldu diyorsun... ...sahipleniyorsun... ...camilerinde senin yangınlar çıkarılmış... ...içeridekiler ölsün diye... Yani ...Kahire'de evet. camiler yakıldı... Evet. ...içindekileri dumandan öldürmek için... ...sen böyle bir ortamı... ...din adına mübarek yapıyorsun... ...değerli yapıyorsun... ...vaktindeydi, iyi oldu... ...diyorsun... ...bu pazarlamanın, dini satmanın... ...çok daha ötesinde bir... ...seviyesizlik, düşüklük... Dolayısıyla bundan sıradan bir Müslüman bile uzak durması gerekirken din adına mevkii makamı olan bir insan nasıl uzak durmaz yani? Evet. Bu işte hadisi şerifin mübarek cümleleri burada ortaya çıkıyor. Aç iki kurdun sürüye dalması bu hocam. Sürüye dalması. Burada konumuzun devamında bir ayrıntı var biz pazar günü onu konuşmuşuz evet. sizinle ona gelelim. Hadis iki kurt, madde bani, jaeğani, iki, ku aç, kurt. iki, kurt. i̇ki evet. aç kurt, iki aç kurt, Suriye saldırdığındaki zarar ve bir alemin dinini pazarlaması zararı. Evet. Bu benzetme çok önemli, ee, zannediyorum. Yani kur kurtlar ahlakına ilişkin bir şey anlatmıştınız, evet. Yani, yani onu. ...beyan edersek zannediyorum... ...dinleyen kardeşlerimizi... Daha, ...daha iyi anlaştık. E, ...hem anlaması hem bunu... E, ...farklı yerlerde kullanmaları açısından... Evet, ...iyi bir örnek evet. olacak. Hadis-i şerif sadece... ...iki aç kurt... ...bir süreye saldırdığında diyor. Evet. Normalde kurt... ...koyuna saldırdığında... ...diye biz bunu anlamak istiyoruz. Evet. Yani kurt hepimiz... ...her insan biliyor ki kurt... ...koyunu yakaladığında yer. Yer, parçalar. Parçalar evet. bitti yani... Kurt koyunu öldürür. Kuzu, kural bu değil mi hocam? Evet. Hadis öyle demiyor ama. iki aç kurt... ...sürüye saldırdığındaki zarar diyor. Evet. Demek ki farklı bir şey var ortada. İki alim... ...benzetmesi <gülüyor> değil bu ama. Evet. Dinden geçinmeye çalışan... ...bir adam... ...neye benzetiliyor? İki aç kurda benzetiliyor. Evet. Bu kuralı ben... ...böyle şerhlerde filan rastlamadım. Daha sonra... Ee, Çobanlıkta ilgilenen insanlara sordum Evet. baktım bazı alimler bunlara notlar düşmüş i̇bn çok güzel bir kitap iki aç kurt hadisi diye küçük bir risalesi var merak edenler onun Arapçasını bulabilirler çok muhteşem şer yapmış orada ee, hocam mesele şöyleymiş bir kurt bir kuzu bulduğunda yakalayıp kaçarmış bir kurt, bir kuzu bulduğunda, bulduğunda tek kurt yani. Onu yiyor. Evet. Yani afiyetle kebap yapıyor, yiyor kendini. Evet. İki kurt birleşip bir sürüye geldiklerinde böyle yapmazlarmış. Nasıl yapıyorlar? Mesela elli koyunluk bir sürüye girdiğinde iki kurt. Bütün koyunların boğazını delip kanını akıttıktan sonra bir tane alır giderlermiş. Allah Allah. Bu, çok enteresan. çobanlar anlattı öyle mi? Çobanlar da evet böyle diyorlar. Yani hmm. kurt geldi demezler, kurtlar geldi derlermiş bu afeti görünce. Yani mesela sürüde nasıl bir e, yıkım olmuş buna bakıyorlar. Kurt sayısını anlıyorlar. Bir e, ko koyun kayıpsa onu kurt çaldı diyorlarmış. Evet. Ama kuzular, koyunlar boğazları delinmiş olarak kaldıysa bir yerde... ...buraya iki kurt geldi diyorlarmış. Evet. Çünkü... ...kurt koyun düşmanı. Onu yemek istiyor. Öbür kurt da... ...koyun düşmanı, o da yemek istiyor. Önce bir yarışa girip... ...şu kuzuların tamamını... ...bitirdikten sonra bir tane alıp gidiyorlarmış. Evet. İkisi bir araya gelince. Dolayısıyla Efendimiz... ...sallallahu aleyhi ve sellem... Selam. ...bir dinden geçinmek isteyen birisinin... Dine verdiği zararı anlatırken büyük zarardır demiyor da yıkımdır demek istiyor burada evet, Efendimiz evet. Böylece yıkım oluyor bu. Burada bu büyük bir afet ve bundan nesiller boyu din zarar görüyor. Anlatıyor Efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi iki şeyden bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Selam. Bir mala düşkünlük İki mevkiye düşkünlük Bu ikisi bir Bunun insanda ikisi de Yani öyle zamanlar oluyor ki Bazen biri Daha hakim oluyor Diyelim ki Mısır'da Makama düşkünlük yani Ezer'in reisinin e, makama düşkünlüğü. düşkünlüğü Bazen ikisi Birden e, birleşiyor. birleşiyor bir toplumda Mesela mala düşkün Hocalar ya da alimler Mevkiye düşkün hocalar ve alimler. Alimler oluyor. Bunun dine getirdiği afet zarar. Afet o sürünün evet. gördüğü zarar gibi bir şey. Fakat ben size rağmen üstadım mesela. bir müdahale gene yapacağım. Siz hep küçük örnekler kalıyor gibi duruyor diyorsunuz da. Ben de hanımına karşı dini kullanan bir koca da bunu yapıyor diyorum. Ama. Aynı şey tabii hocam. Yani mesela bir çocuk dün bana bir kızla bir erkek çocuk lise talebesi ikisi de geldiler anne ve babalarının dinle ilgili sömürülerini Allah anlattılar. Allah Allah. O sömürüde abey abey var bir de kız kardeşi var. Onların ne kadar büyük bir yıkıma gördük zihin dünyalarında zihin dünyalarında gelecekte din eksenli yaşamama arzusunun belirdiğini görmüş. Şeytan öyle bir sömürmüş ki o çocuklara. Müslümanlıksa babanın Müslümanı, sakal da var işte. Annene bak ne çekiyor. Bu babanın dindarlığı yüzünden ortaya çıkıyor gibi diyor. Yani hepimizin mesela Mısır şeyhi 70 milyonluk bir Mısır'a hitap ediyor. Evet. Ama ben 7 kişilik bir aileye hitap eden bir erkeğim. Benim de otorite alanım o 7 kişilik aile. Yani siz hacca gitmiş bir babaysanız mesela 5 evet. yani vakit namaz kılan bir babaysanız evet aile ilişkileriniz de İslam'ın ölçüleri içinde olmalı. Olmadığı zaman olmadığı zaman dini batırıyorum. Batır ben. evet. Mesela kız verirken, kız alırken yani evlilik ilişkilerinde kararını ekonomik gerekçeler üzerinde oluşturan bir baba düşünün. Evet. ...kızı nasıl yıpratıyor... ...oğlunu nasıl yıpratıyor... yıpratıyor evet. ...yani dindarlığı, ahlakı... ...sosyal ilişkileri... ...bir numara edecek bir çocuk... ...işte şu kadar çapta geliri yok... ...daha düşük var diye... ...benim kapımdan kız isteyemez diyorsun sen... Evet. ...bu... E, ...dine zarar veriyor... ...evet bu Ezer Şeyh'inin verdiği zarar... ...Mısır Müftüsü'nün verdiği zarar... çapı ne olmuyor... Ama, ...ama buralardan başlıyor... ...bir, bir gerçek var bu kafa yarın ezere şeyh olsa aynı şeyi aynı yapacak şey, demek ki evet, evet. bana dokunmasın diye zulme onay verecek evet. demek ki Ya belki bir evdeki bir genç insanın yani falanca hocanın yaptığı yanlışla doğrudan itibatı olmuyor ama babasıyla değil mi ya da Aynen yani okuldaki diyelim tefsir hocasıyla atıyorum yani ya da bilmem falanca dini ders hocasıyla ilişkilerindeki Evet. Dinimize ödettiğimiz bedeller diye bir başlık açmak lazım evet, hocam. Evet. Dinimize bedel ödetiyoruz. Aynen, bizi. işte bu. Evet. Bunu ezer müftüs <gülüyor> ödetirken çok ağır ödetiyor. Evet. Ben ağır ödetmiyorum, küçük bir aileyim. Ama yedinci torunuma kadar sirayet edecek bir hastalık bu belki? Evet. Hocam bir. Şu da oluyor hocam. Yani insanlar mesela yaşadıkları ortamlarda bir takım. ...zulümlerle karşılaşıyorlar... ...yönetimin zulümleriyle... ...yani bir din adamının... ...mesela İslam adaleti emreder... ...değil mi? Bil adl. Zulme karşı çıkar... ...Allah Teala zulmü, zalimleri sevmez... ...yani... ...hocaların kalkıp... Ya ...zulme yönelmeyin... ...diye seslenmesi lazım... ...seslenmediğiniz zaman da bence şey oluyor. O seslenmeme neye bağlı? Sessizlik A versiyonu, Heh. destek B versiyonu. B ve destek B versiyonu. Yani, yani bu... bazen destek yani çok e, hakikaten büyük zulüm, zulme iştirak destek, değil mi? Ama sessiz kalmak. Şimdi şöyle bir şey var hocam. İstiklal Harbi yıllarında Müslümanların özel şartları vardı. Evet. Hoca efendiler dinin her hükmünü Aynı sarayatte açıklamadılar. Evet. Savaş ortamındayız. Evet. Ya da savaştan sonraki 1950'ye kadar olan dönem Müslümanların bu haramdır demeye cüret edemeyecekleri bir dönem oldu. Tek parti dönemi. Tek parti dönemi. Mesela hac yasaklandı ya. Evet. İslamın 5'te birine blok Ezan, edildi. ezan mesela. Hadi ezanın Türkçe'si getirildi, hacın Türkçe'si de getirilmedi yani. O, Ölüm o, ya. Evet evet. Ya bir afet değilim beş. Ve buna ses çıkaramadı Müslümanlar. E İskilipli'nin e, idam sehapasında durduğu Atif Hoca'nın rahmetullahi idam sehapasında durduğu bir Ankara'da bunu yapamayabilirdi Müslümanlar. E. Bugün o ortam var mı ki bir müftü efendi e, böyle bir e, te, yani mesela diyelim lakatlar Allah öyle bir şey yok şu anda. Hacca bloku getirildi gitmeyecek. E. E, şimdi biz İskilipli'nin nasıldı dönemde miyiz ya dünyada artık böyle bir şey yok. Bir tweet de niye atamasın ki bir müftü bu haccın engellenmesi zulümdür diye. Türkiye'de yok ama filan yerde var bu. Ya mesela bu, bu tür durumlarda işimden olurum. İşimden olurum. Yani maaşımdan olurum. Gelir yani geçinme gelir. zorluğu çekerim falan bu. Hani ahiret içindik biz ama. Evet. Burada hocam bir örnek vereceğim. Ee, bir gün bir hanımefendi benden randevu istedi. ...bugün de randevu verilemeyecek kadar yoğundum herhalde... ...filanca müftünün kızıyım ben deyince randevu vermişler ona... Evet. ...yani meslektaşız ya... Hı hı. ...diye geldi hanımefendi... Ee, ...dedi ki... ...eşimle böyle böyle bir ev alacağız dedi... ...kurum ismi zikretmeyeyim... ...oradan ev alacağız dedi... Ee, ...fakat dedi midemiz bulanıyor... ...yani... Lütfen bize çünkü siz e, internette isi, kurum ismi vermiyorsunuz dedi. Evet. İşte bir bankayla anlaşacak. Hı hı. Helal mi diye soracağız. Hı. Dedim hanımefendi e, babanız duymasın bana geldiğinizi dedim. E, babanız dedim yani bizi sürtüşme tanışmıyoruz ama dedim yani bir müftü bey ile Hoca'yı karşılaştırmayasınız. Dedi babam benim canım babam ama dedi bu konularda çok, çok yukarılara bağlı dedi. Hmm. benim yüreğime seslenmiyor dedi hmm. <gülüyor> çok hoşuma gitti hanımefendi adına ve yani mutlu oldum dedim benim ne farkım var? sizin öyle bir şeyiniz yok dedi helal dediğinizi Allah için diyorsunuz haram diye bir korkunuz yok dedi. söylüyorsunuz görüyorum sizin cevaplarınızı dedi hmm. hatta babama da söyledim dedi Nuruttun hocayı görüyor mu dedim öyle İstanbul'da kendi başına oturunca ben de yaparım o işleri demiş ocağımın <gülüyor> <gülüyor> Çok da haksız değil tabii yani bir kurum ciddiyetin var o kurum adına konuşamazsın. Evet. Ama kızına kızım bu aslında helaldir değildir diyebiliriz diyebilmeliyiz. Kızında o güven gitmiş. Ben de dedim ki bu evi almanızda hiçbir sakınca yok dedim. Biz internette isim vermiyoruz ama dedim kurumlara reklam olmasın diye bunu dolaylı olarak anlatıyoruz dedim. Teşekkür etti dua etti. ...dedim beni babanla karşılaştırmayasınız... ...dedim, yok dedi, bu ayrı özel bir mesele... ...dedim, Alaştık ...yani ben ona dua ettim, Allah razı olsun... ...ciddi bir tavır bu... Ne ...bir bayan için hocam, babam... ...müftü adam, e, izin verdi diye... ...gidip bir daire almasında bir sakınca yok hocam... ...kıyamet günü, evet, evet. yani... ...din adına yaşayan bir adam bu... ...ama demek ki... E, ...daha hassas düşün... ...ayarları hassas olan bir Müslüman için... ...bu dikkat çekici bir nokta... ...onu evet, anlatmaya evet. çalışıyorum... Yıpranma aslında bu. Hocam yani sonuna doğru da yaklaşıyoruz sohbetimizin. Bütün zamanlarda da bu afet var aslında. Var. İlk günden beri insan yani, olum mal düşük zamanlarda da var. Nasıl yapılabilir? Bu şu zamanda da daha artmış durumda. Artı bir şey daha daha medyatik hale de geldiği için. Afet'in yaygınlaştığı Bir şey de söz konusu Yani diyelim ki bundan Yani Hicri 2. asırda Diyelim ki Bir alimin Hocanın yaptığı şey daha sınırlı Daha lokal kalabiliyor Kitaplara geçtiyse biz duyuyoruz Geçtiyse onu. biz duyuyoruz ama şimdi ya Bir hocanın Mal düşkünlüğüyle yaptığı Bir takım yanlışlar Makam düşkünlüğüyle yaptığı bir takım Yanlışlar ertesi gün televizyonda, radyoda, medyada tedavül ediyor, dolaşıma giriyor. Nasıl önlenir? Yani yani şöyle de bir şey, yani bu alime hoca şuna buna ne denir ya arkadaş? Yani afet dine zarar veriyor. Yani e, hani sizin mala sahip olmanız, ayrı makamınızı korumanız ayrı ama Dine e, zarar vermek gibi bir vebal çıkıyor ortaya. Bir defa hocam bu bir afet insanlık evet. afeti yani bunu sıfırlayamaz hiç kimse. Evet. Bu olmaz yani sıfırlanma olmaz bunda. Ama din adına bir yerde duranlar hoca efendiydi müftüydü daveti şeffaf olacaklar hocam. Şeffaf. Şeffaf olacaklar. Bu şeffaflık. Siyasetçiye lazım Onlardan çok din adamlarına lazım Evet Din adamı e, 60 yaşındadır Diyelim Neleri şeffaf olacak Nasıl Para şeffaf girdi çıktıları şeffaf olacak Kayınpederime hediye etti demeyecek Evet Yani e, Müslümanların Paralı işlerinde Din adına iş yapanlar Devlet açısından Kayıt nasıl yapılıyorsa O kaydı yaparak işlem yapacaklar hediyeleri de dahil hani efendimiz sallallahu din üzerinden kazanmanın bir çerçevesi var mı hocam yani meşru gayri meşru ayrımı nerede başlar din üzerinden kazanma yani mesela bunun bir boyutuna din istismarı diyoruz biz yani siz demin dediniz ki Kur'an'ı öğretiyorsa işte bir ücret alır değil evet. mi yani ücret alır şimdi o meşru bir ücret neden din üzerinden nema nerede e, gayri meşru? Örnekler verelim hocam. Bir vakıftasın, bir kurumdasın. Maaşını sen belirlememelisin. Evet. Çocuğuna burs vermemelisin. Evet. Birinci derecede yakınlarına vakıftan hediye aktarmamalısın. Evet. Camide yardım topluyorsun, kursa yardım <gülüyor> topluyorsun. Senin dışında birisi o parayı saysın. Evet. Tutanağa sen imza bile atma. Yani Temas şeffaf olmalı, kanunen gerektiğinin dışında temas etmemelisin sen. Evet. Mesela hoca efendiler camilerin, vakıfların, kurumların muhasebecisi olmamalıdırlar. Şimdi paraya temas ettikçe ithamlar gitmiyor senden bu sefer. Evet. Sen ne kadar takva üzere olsan bile... Bulaşmasan bile, yanlışlık yapmasan bile... Yapma, yani hep zaten sanki yaptığı gibi konuşmuş olmayalım Hı, biz evet. yani. Bunların çoğunu da bühtan kabul ederek konuşuyoruz evet, biz evet. burada. Bunların çoğu bühtan. Ama Ömer gibi bir adam cübbesini nereden diktirdiğini söyledi Minber'de. Ya muhteşem Allah razı olsun. Şu, Allah. Yani bunu senin araban bilinmeli üstü. Araban ha. bilinmeli. Yani sen insanlar bir devlet memuru yılda bir araba değiştiremez bu ülkede. Ne kadar e, yani yüksek maaş olursa Efendimiz, olsun. Salallahu aleyhi Salallahu ve sellem. Selam. Hani yanında bir hanım var, değil mi? Gidiyor, diyor, e, dila, "Anneniz diyor." Anneniz mi? Safiye yabancı değil mi diyor. Diyor. Yani yabancı bir açıklık, şeffaflık dediniz de yani. Kı gıdıklamamak lazım toplumu. Evet, evet. Toplumu gıdıklamamak kaldı ki yani bir de bizim toplumumuzda ...dindarların kusurunu aramayı... ...kendine vatan görevi zannedenler de var. Evet. Bu normal bir toplumda da... ...zaten şüphe konusu. Evet. Çünkü bilhassa... ...bizim yani bu... ...30 sene önce din, diyanetin... ...bütün personeline maaş verdiği... ...dönemden önceki dönemlerde... ...insanlar Hoca Efendi'nin maaşlarını... ...veriyorlardı. Evet. Gıda olarak veya para olarak... O dönemde biraz daha biz doyuruyoruz bu adamları hmm, gibi evet. bir görüntü vardı. Bühta'nın ağzı daha genişti o zaman. Evet. Şimdi elhamdülillah o noktadan kurtulduk. Vilayetlerde hoca oldular. Diyanet personelinin maaşını veriyorlar ama buna rağmen hoca efendilere mesela bir hoca çocuğu olduğum için çok iyi bildiğim bir şeydir. Bir kilo portakal hediye getirir hoca efendiye. ...ondan sonra sanki o portakalı almasa... ...hoca efendi ölecekmiş... ...açından ölecekmiş gibi bakıyor... Hmm. ...toplumun... ...bu bakış tarzına karşı... ...alimlerin, davetçilerin... ...parayla ilişkilerinden uzak durmaları lazım... cumartesi günü hocam... E, ...Abdülmetin Hoca Efendi ile ilgili hmm. bir şey öğrendim... ...bir tanesi size anlatmıştım onu... ...bu Şamlar diye bir köye... ...tayin edilmiş... ...evet... Sürgün olarak. Evet. Allah rahmet eylesin. Oradaki hoca efendi, ondan sonra onun canisinin... Trakya'da bir köy. Trakya'da, evet. İstanbul'un Arnavutköy hı. tarafında. Hı hı, evet. Tam Trakya şartlarında ama. Evet. Onu inşallah altınoluk için yazacağım. Bir anekdot tespit edilmiş de. Şimdi başka bir şeyini zikredeceğim. O hoca efendi, emekli olduktan sonra onun yerine gelen hoca efendi, evet. her ay oraya gidip, ...ziyaret ediyormuş... ...onun arkasında namaz kılanlar da... ...bir gün demiş ki Hoca Efendi... ...bak buralar ne kadar değerlendi... ...sen buraya sürüldüğün zaman... ...çok ucuza yok fiyatına satılıyordu... ...niye buradan bir arsa almadın... ...şimdi ev yapardın filan demiş... ...Abdülmetin Hoca'ya... Hmm. ...hocam... ...işte bunu anlatmaya çalışıyorum... ...Allah rahmet eylesin... ...demiş ki... ...Hoca Efendi demiş... ...namaz kıldırdığım yerden... ...bir arsa aldım, gittim diye... ...bilmesin bu insanlar, istedim demiş. Allah Allah, işte şey bu. Haram değil. Evet, evet. Haram değil, günah değil... ...kanunen suç değil... Evet. ...ve bir memurun maaşıyla... ...alınabilecek arsalar varmış orada o zamanlar. Evet. Şimdi öyle değil ama... ...onun görev yaptığı yer... Sazlı Bosna barajının olduğu yer ve şimdi kanal İstanbul geçecek oradan diyorlar. Yani altınla tartılıyor artık oradaki toprak. Evet, evet. yani çocuklarına servet bırakmış olacaktı. Bu ifade çok güzel ama namaz kıldırdığım yerden, Arsa aldım gittim bilinsin istemedim demiş. Evet Allah razı Bu şeffaflık eylesin. ve hassasiyet işte. Hassasiyet. Bu i̇nşallah onunla birleşir. Bu cübbeyi filanca kumaştan diktim diyen Ömer'in mantığı. Ya. Radıyallahu anh. O da önümüzde böyle bir altın levha gibi duruyor. duruyor. Hazreti Ömer'in. Kıyamete kadar da duracak. Ee, evet. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür Amin. ediyoruz. Değerli dinleyiciler. İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi üzerinden bugünlere baktık. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.